Hoş geldiniz. aleyhi ve sellem Muhammedin Şimdi ayranla bi aracim. Fakat aslında ders oldu. Herhalde bayağı oldu. Eee şunu da hatırlatmak halim <gülüyor> Bu okudum, okumuş olduğumuz kitaplar ve daha sonra okuyacağımız bütün kitaplarda şöyle bir problemle karşılaşacağımızı söylemiştik. Demiştik ki, bu sahabeye söyleme, sahabeye küfretme, sahabeye hakaret etme. bu konu hakkında alimlerin hepsi konuşmuş. Valla çok karışık, yani tek bir alimle konu hakkında 10 tane yakın farklı söz var ve her birini farklı bir tarafa çekebilirsiniz. Onun için bir kitabı okuduğunuzda sahabeyi kafir kâfir olduğunda kesin karar getiriyorsunuz. Başka bir kitabı okuduğunuzda, yani kafir ama ihtilaf var, başka bir kitabı okuduğunuzda, işte aslında hiç küfür bile değil sadece bir haram gibi anlıyorsunuz. Biz ne demiştik? Demiştik aslında sahabeyi söylemi mertebesinin mertebe mertebe olan bir durum. Ve alimler bu konuda ihtilafla veyahut da çelişkide değiller. Daha ziyade her biri dediği bir mertebede konuşmuş. Yani mesela diyelim ki bir alimin döneminde Sahabe hakkında genelde konuşanlar iki cümle, bir muhtezile atıcılar, bir de radiziler, yani Şii teclisin konucuları. Bunlar da derece derece sahabeyi teklif edenler var, sahabeyi sevmeyenler var, sadece onların fasık olduğunu söyleyenler var. Doğal olarak sahabeye satışanlar farklı farklı olduğu için, İslam abimleri de farklı farklı şeyler söylemişler, yani karşıdaki adamın durumunu gözeterek de farklı konuşmalar yapmışlar. E, doğru olurca da bu sefer sanki konu çok çelişkili e, gibi. Biz ne yaptı dedi ki bu konuyu yani en baştan çözelim, nasıl bunun mektebe olduğunu anlatalım, bir risale denledik dedik. Yani, Yazdık demek doğru olmaz çünkü çok az bize ait, ara cümlelerle misal edelim bize ait. E, neresi? Genelde hep alimlerin kitaplarını zaten bu kadimesine de söyledik. Hangi kitaplardan istifade ettiğini dedi. Dedik ayrıca makabelerden istifade ettik. Bu konuda yazılanlar, ismini de ne koyduk bu nesara? التحقيق والخُرَسَة فِي سَعْبِ السَّحَابَ ne demek <gülüyor> demektir? Yani bir konu altında diyelim ki yani konu çok karışık, sen onu tahqiq ediyorsun, yani getiriyorsun, hak olanı tam yerine, yerine oturuyorsun, konuyu nisaya tahqiq. وَالْخُرَسَة Bu mesele çok uzun bir mesele, bir de bunun hulasaya yapılması lazım, özetlenmesi lazım. فِي سَعْبِ السَّحَابَ Sahabe'ye söylen altında. Diyeyim. Tamam. Nereye geldik en son? Dedik ki önce ittifak noktalarını ve istilaf noktalarını diye. İttifak noktalarını zikredik. En son nereye veriyordun? Hangi hmm. istifan nereye Yok. 6. Şey mademeydi. 6. madde ihtilafu mensub da ta'nal bakiyete sahabe. Sahabelik kavramların kalanları, kastımız neydi? Yani hatında kadidin bugün mu tevatur etmesi hali. Sahaba'nın asadıl erwa ruhu tahkiken. Nadir oysa da yani 6. madde geriden okuyorum. Bu bu çeşitlerin arasındaki tahkiki en zor olanı buydu dedik. Niye? Lütfen ibadetlerin, lütfen çünkü aln ibadetleri, tanem ve tanem çok ciddi anlamda çeşitlilik arzetti. Doğru mu? Yani bakisur nereyesi alaştirac? Yazılı mı? Anne, bir karamiim Onların sözlerinden tanemkud mu arzandırdı? Demek? Tanemkudu bilmeyin, Allah'tan yardım adam delisi. Nere ayırdır? Delik bir. Altidis mukayyeden. Men tavata nüssusu fi bil ve ve Nasların hakkında fazilet, adalet ve onlara hayırlar, cennetle şahitlik ettiği insanlar örnek, aşağıya i mübeşşere gibi. Bunları dedik ki, bunu Barû'un Dedik, doğru mu? فَدَعْضُونْ كَفَرَهَذَا الصِّنْفِ Bu sıfı beallâ arumdan tekfir Niye? لِمَا يَتَضَمَّنُ مَذْهَبَرُوا تَكْذِيبًا نُسُوْسِلْ قَعَيًّا Çünkü onun bu bezemini, yani hakkında Nasların tevatür ettiği iyi küfretmek, onlara söylemek, Onların ateşte olduğunu söylemek, bu neyi yarınlamakta? Katilin astları yarınlamakta dedik. Bunları teklif edenleri söyledik, Bunları zikredik. Doğru mu? Sana. Wa mina walaq dedik. Mana biuladha hala sınıfda dalfasatul wa baddaum. Bazı âlimler ise bu sınıfı ne yapmalı teklif etmeli? Fasıktır ve mütevelliştir. Dedik. Dedik. Burada işte bazı âlimlerin görüşlerini aktardık. İkinci sınıf ise. Mann yeteratır fi hakkı Nususu hakkından nasrât yeteratır sabiye ve şmea dal şmelə Nususu bilakis onun ummi sahabenin faziletini anlatan nasrât kapsamıştır. almıştır. mesela ki örnek veriyorum, Abu Zer. Hani Zer zennetedir. İşte Zer şeydir. benim yanımda bir böyle bir nasıyor. Allah Abu Zerde sahabe olmasa hesabına mütevâti da sahabeyi umuden bunların faziletini anlatan Naslar bu üzeri de kuşarmış. Çünkü Ebu üzer dedi sahabe, bunları anlatın, dedi ki fecubhûl-ummeti, cumhurul-ümmen, la yukeffir Bu sınıfı tekfir etmedin. mı? Anlaşıldı mı? Sana anlaşıldı mı? Anlaşılmadın şey Şimdi ne yapmaya çalışıyorum, son dersi bir daha tekrar etmeye çalışıyorum ki arabaya zaman gidi, konu anlaşılsın diye altıncı maddeye gelmişik dedik. Altıncı maddeyi sınıflara ayırdık, dedik birinci sınıf kimdi? Altıncı maddeler hakkında tevatül nasar olan sahabe, aşağıya yukarıya gidiyorum. Bunlar da ayrımlar iki tekfir edenler, tekfir etmeyenler dedik. Bunlar hakkında konuşanları, bunlara söyleyenleri, tekfir edenler, Olayda falan budur dedik. Çünkü bunları tekfir edenler veya bunları söyleyenler e, karai nasları anlamış olurlar. Nezetleri yani bunu gerektirir dedik. İkinci sınıf bize hakkında tevâkül olmayan, onun faziletine dair mütevâkül naslar bulunmayan muayyen var. Mütevâkül naslar ulumiyen, tevâkül nasların kendisinin kuşakmış olduğu insanlar var. Mesela bir adım da Ebu Zer'e örnek verdik. Yani Ebu Zer cennettedir diye elimizde bu tevâkül nas var mı? Yok. Allah Ebu Zer'den bizzat razı olmuştur diye elimizden mütevâtil nas var mı? Yok. Bizzat Ebu şahsi şahsıyla yok. Ama Ebu Zer sahabe olması hasebi de sahabe için varit olan umumi nasların hepsi Ebu Zer'e de kuşatmış Doğru mu? Zer de sahabe ise bütün sahabenin faziletini anlatan nasların içerisinde o zaman kim de derdinden Ebu Zer verilebilir? De tamam. Ve dedi ki, bu sınıf varatalı olarak da olaraktan, bu sınıfı tekfir etmemiş. Yani bu tip sahabeler hakkında konuşanları Ümmet'in âlimlerini yakmamışlar, teklif edilmemişler. Niye? Çünkü böyle bir adam, e, kat'î nasları yalanlamış olmaz demişler. Böyle bir adam, kat'î nasları yalanlamış olmaz, sadece hakkından fazilet verilen bir sahabeyle ilgili e, onu yalanlamış olur demişler. Ondan dolayı da bu sınıfı teklif etmemişler. Bunlara dair ümmetlerimizi zikrettik. Tamam. O zaman ikinci kısım alin ise vadahibun ketha ulhaz sinta, vadahibun ketha ulhaz sinta. Bazı alimler bu sınıfta değerlendirirler. Tamam. Hakkında muayyen olarak mütevâtir bir nas bulunmasa bile bir adam sahabe söylüyorsa demişler, o zaman tabirciyse ne diyebiliriz? Bu mezer, umur-i sahabeye söylen herkese teyfir eden mezen. yani Kim olursa olsun, bir adam sahabeye söylüyorsa, o adam da sahabeyse hakkında devatir olsun olmasın, aşere-i übeşere olsun olmasın, Ebu Vatir Ömer'i ünlü olsun olmasın, sahabeyse o adam, onun hakkında konuşan kâdülü dönüştür. وَقَدْ قَدَحَ تَعِفَةٌ مِنَا الْفُقَرَاءِ Şeyh Hırsân ibn-i Teymiyye söylüyor. Kâdâ Şeyh Hırsân ibn-i Teymiyye وَقَدْ قَدْ عَطَائِفَةٌ مِنَا فُبَعَيْهِ فُبَعَادَنْ بِالْتَائِفَةَ قَدْ iyi bir şekilde, kesin bir şekilde kat eddi ki مِنْ اَحْلِ الْكُفْرَةِ وَغَيْرِهِ Kufa erdinden ve onların dışında دِقَدْ لِمَنْ سَبْتَ kesin fetöverler var. ve kufr-i vâfi ve râfice'lerin küfüründe herkese yani kesinlik söylendiler. Yani hiç bu konuda iftilaf Söyledi: "Amma Şerda ababak, fata kafir. Amma Şerda sorudu, kafir dedi. Peki ne? Yusuf onun üzerine namaz kılınmadı mı? Kaldılar, namaz kılınmaz dedi. Yani böyle bir adam için sadece namaz kılınmaz. Ve sonra Yusuf nasıl oldu ki? la ilahe peki biz ne yapacağız? Yani o adamla la ilahe Yani ama bir taraftan da nailenlerde, kardeşlerden sözünü ediydi ki, ona elinizi sürmeyin, idfa etme bilin, onu böyle bir tahta parçası ile Ama ne oldu diye, nailenler diye mi geldi? Ettim, yani Allah, Allah şeyde de, de Ona elinizi sürmeyin dedi, böyle bir tahta parçasıyla onu Hatta idfa etme Tabi yani onu kendi çukuruna dönünceye kadar, kendi çukurunda üzerini ördünceye kadar hani bu alimler, cenayet babında inşallah tafsiratı gelecek kafir bir adam ördüğünde demişler, ona kabul kazınmaz değil mi? Ölen üzerinde toprak alır, toprakla üzerini ördürmüştür ee, diye. Bunu söyleyenler var, bu da ona aynı bu muameleyi yaptır, demiş. Kala akberim dinuruz, ve anne Yahudiye ve de haşaden şayet Yahudi bir <gülüyor> şey keserse, Vazeba rafidiyi ve rafizi de keserse, da ikelt zayıfta Yahudiye, yemin ve bakıl zayıfta rafidiyi, rafizi kesinliye de, yani muhtedan Müslüman, şu jöri sabah neden? Anlat, babunlar tam olarak rafizi olan bir adamı teklif yani kimi tekfir ettim, konuştuğu sahada altında aslan bakmadı terik rafizileri mükteddir tamam mı tamam kad kedelik ya kad Abu Bekr nihali Abu ibn Halide la tu'kulu dhabihatu rafiz ve kadariyya kad rafizileri ve kaderleri kestikleri yenmez kebanatu kulehhatu'l muktadi murted cismini yenilmedi diyor va anhu tu'kulu dhabihatu kitabi bulugarabatki ehl-i olan biri de çünkü bunlar ra yani rafiziler ve kaderler Yukamuna makamı müttedi, müttedik makamında elarende basıp, ve ahl esilme, ahl esilte e, ve ahl esilme di, ahl esilte gelince, yürüyorlar elini ve dinleri onlardan cizyen Bu ne yaptı? Abu Bekr bin Hani, rayatızileri ve kamerileri. Hiç bir ayrıma gitmeden mürtet makamına konulur. Yani çünkü dediğim, vâfızilere de muamelesi atılır, mürtet muamelesi atılır. Yani mürtet dininden döndüğünde öldürülüyor. Doğru mu? Memmed belediyle mu? Takdiri mu? İnni değişimine Bu kaderler ve vâfızilere da bu muameli yapılır. Ne yapalım hiç tafsilata gitmedi. Yani hani vâfızî hakkında tevatür nazar olan birine söylüyorsa, örnek veriyorum, öldürülür, kâfiriz. Hakkıdan tevaatür olmayanlara söylüyorsa öldürülmez. Çünkü böyle bir tahsilata gitmediler. Rafiz ise, rafizi sınıfına giriyor ve sahabe ediyorsa, sahabeye söylüyorsa kafirdir, kafir muamelesi yapılır. وَكَدَلِكَ قَالَ Abdullah اللّٰهِ İdris, اِدْرِيسِ مِنْ اَعْيَانِ اِمَّتِ الْكُوفَةِ Kurfe'nin büyüklerinden, imamlarının tanınmışlarından olan Abdullah İbni İdris dedi ki, لَيْسَكَ رَافِد۪ي شُفَةَ Rabbimizin şuf'a hakkı yoktur. Diyen nevrucilla şuf'a ta illa li husnî. Çünkü şuf'a sadece Müslüman'a vardır. Şuf'a nedir biliyoruz değil mi? Şuf'a. Mesela diyelim ki benle sen komşuyuz. Benle sen komşuyuz. Tamam. Şimdi ben benim evimi satmak istiyorum. Kapa komşuyuz. Önce hak kimdir? Kime Hazreti Ben Hazmi verdi? Sana Hazreti Ben Hazmi. Buna şuf'a hakkı denir. Ama komşu olmaktan dolayı kişi bir şeyi satacağı zaman diğerine düşen karpachuk hakkı diyoruz. Mesela biz bahçelerimiz yan yana bahçelerimiz yan yana. Hangi yön buduyoruz? Ben bahçemi satmak istiyorum. Önce kime razı lazım? Sana. Alırsan tam seridir. Bir seri paraya alsan tam seridir. Senin kabul etmesen başka satabilirim. Sebep çünkü ben kendimi satacağım adamı sen istemiyorsun bu olarak. Belki benim satacağım alanı tam İslam öyle bir din ki her şeyi düşünmüş yani. Mütekamül bir dinler kastımız bu. İnsanlar şimdi İslam istiyor ki İslam toplumunda kavga yürültü olmasın. Evet. Doğru mu? Sen aynısını tekrini kanunlara ayarlıyor. Kavga yürültü olmasın. Ama bu beşer yürültü. El ince düşünebilir mi? El ince ayrıntısını düşünemez. Pümkündür. Ama bu Allah'ın yürüdü. Allah el ince ayrıntısını bile düşünmüş. Demiş ki evini sattığında adamın hoşuna gitmeyen bir adam gelecek. O da alışma devresi var. Müslüman ki kavga edecekler, adam belki onun Allah'tan görsündeki kültüründen, razı değil, e, mesela olmaz. Onun için önce komşunuzu alıyoruz, Müslümanız tabi, komşunuz kabul ederse onu satıyoruz, mesela karşısına satıyoruz, tamam? Şu hayatı bu. Ne demişler? Rahtizi şu ağaçta yok dedi. Yani komşunuz rahtizi ise, sen de bahçeni satmak istiyorsan, gidip rahtiziye ay rahtizi bahçeyi satıyorum, alır mısın? Demek ne deme gerek komşunun rahtizi, böyle ne yaptı? Yokmuş. Allah ﷻ dindi mazur. Fıday ibn-i demiş, ''Sabihtü'l-Hasana Hasan'ı yakulu l'raculüm ile râfıla'' Hasan ibn Hasan râfislerden bir de ki, ''Vallâhi'' Allah'a yemin olsun. ''İn qad-eke, imne qad-eke, muhakk-i salih-i dûrûlâ'' ''Lakul-gatun ''Ve hem tera'a midâlike, illa bir Yani bundan da öncesen bir koruma altında olursan imtina edilir. İnsan niye lafızlığı öldürmez? Mesela birinin korunması altına girmiştir. Hani bir civar dediğimiz koruma hukuku var ya, birinin üstünde benim imaimlerdir. Yani böyle bir koruma hukuku olmasa belki öldürülmem Bunun dışında bir sebeple senin öldürülmene engel olmaması lazımdır. وَفِيْ لِلَيَةٍ رَحِيمَةَ Ha, Biri demiş, رَحِيمَةَ اللّٰهُ innala la taqumu tabarif fe inma taqumu hada yani billa ora siyare fe in ma hada shata yani innala taqumu yani sen se sen ve mizah yapıyorsun biri şey söylüyorum. aslında dedi söylüyor tuzadı dedi mazbut astafur da dolayi bilmedi diyor ki ben hasar edeyim hasar edeyim şeyten ki ''Vallahi seni öldürmek Allah'a yakınlıktır.'' Bunu söyleyin ki, Hasan ibni Hasan bir tane razı ''Vallahi seni öldürmek Allah'a yakınlıktır.'' Ve ancak sen bir koruma altında olursan insan bunu yapmaz. oysa insanın seni öldürmesi lazım. Biri bayanca da Hasan Hasan bunu söyleyince, orada bulunanlardan biri Hasan Hasan'a e diyor, Allah.'' ''Allah sana rahmet etsin.'' diyor. ''Kal haifdü ben minhûr, innemâ tabbûlû hâdâ Sen bunu söylüyorsun ama şaka yapıyorsun, hani niyetin ve kummet değil Sadece şaka ona O da dedi ki, Allah'ın ipni huzuddin, ma huve Benim bu söylemiş olduğum şey misak halandaydı, ma huve bil Benim söylemiş olduğumda elif düşmüş, ma huve bil nizak. Benim şey değildir. وَلَاكِنَّهُ الْجَدْ وَلَاكِدَّهُ الْجِدْ Estağfurullah, Fakat benim bu söylemiş olduğum nedir? Tamamen ciddi, yani ciddi oldu. Ve şaka atma böyle bir şeydir. وَقَالَ دِلِهِ Yine, yani fidanlilimiz önde değil. Ben hasanim, hasanim. Şüttetlericim. Lakin ancak Allah müminlər, lakin qadı anna ediyək onların gülək, burada biz Allah size karşı bize imkan verirse, yani bize size karşı bir fırsat verirse lakin qadı anna ediyək onların gülək, aldarınız ya da Burada kadar anlaşılmayan bir şey? Yok. devam ediyorum ve sarh celahatun min ashabina bir cevah veren İmam Reya bin Abdullah farç şa açıkça tasdik etti bi kufri'l harici hariciler kafir oldu kimin farzi o farz eliyye ve takidi ve deranete min ali ve osman kalidata osman'dan beli bularak eden sahidlerin kafir olduklarını açıkça söyledi bir mashabımızdan bir bu ve herkese rafizilerin kafir olurlarına söylediler. Niye? En-i utakidine lisan sahabe, sahabenin hepsine söven rafiziler, bu itibatı olan rafizilerin küfürüne şey yaptılar. En-ezine onlar ki sahabe, sahabeyi filerler, Ve fesafuhu ve sahabeyi fasıf Ve selguhumu ve sahabeyi söhüdüler. Tamam Ve evet. Ve'l-Abdu'l-Vekir, fil Ebu Bekir ibn-i Abdulaziz'in kitabında demiş ki وَاَمَّا رَافِذِيُّۜ Rafiziye gelince فَاِيْكَانَ يَسُبُّۜ شَایَتْ سَوِيُوْسَ فَقَدْ كَثَرًا فَلَا يُذَوَّجُبُۜ Kafirdir. Fakat ne yapılmaz? O evlendirilmez. Yani esnafla kafirdir ve bir Müslüman kadınla da evlendirilmez. Yani bunda ne yaptır? Mücevdet söylemeyle Rafizi'yi teşkil Ebu Bekir ibn-i Ebu Bekir ibn-i Abdulaziz İnsana diğer rafizileriz. Rafizinin tanımı nedir? <gülüyor> Çok Allah kullak edip mesele şimdi. Öyle olursa mesele Allah kullak olur. <gülüyor> <gülüyor> ha? Hazreti Ali'nin hilafette herkesten daha önce olduğunu bak. Şeyi kimdir şey? Mesela eski âlimler diyorlar ki Şah kafir değilmiş. Şah kafir değilmiş. Şimdi Allah'ın bir tanesine geliyor, bu sözü alıyor, diyor ki İranlılar Müslümanlar. Eski alimler diyor ki, rafizleri teklir etmeyiz, rafizler ahlifimlerdir. Şimdi adam geliyordur ki, İranlar mesela Hizbullah, bilmemdekini söylüyorum, Hizbullah Müslümandır. Mesela, Hizbullah diye Müslümanlar, onlara Hizbullah demek, Allah'ın Azze adına yakışmıyor. Onlara dense, dense nereden metralım, yatın askerleri denemezler. Hizbullah Müslümandır mesela. Niye? Eskiden İslam adımları demişler, rafizler hakkında ihtilaf var. Bak, buraya dikkat edin ha, tamam mı? Daha söylüyorum, bak. Şey, ee, siz söyleyelim, aklınıya bak şimdi, burayı iyi ki, büyük şirket, canret mazerettir. Başıya nasıl geliyor, dikkat edin buraya. Niye? Sebep, şu video İmr-i Teymiye demiş ki, lafizlerin tekfirinde ihtilaf vardır. Halimlerle ettiler. Bak bu kelime iyi anlayın. lan. Açıyorsun gerçekten İbri, temin ediyorsun işte, konusunda alimlere ihtilaf ettiler. Bazı alimler Rafizilere teksir ekleyin. ama Cumhur onların evlili olduğunu söyledi, onların tevhili olduğunu Müslümanlar verildi. Bunu söyler şimdi adam geliyor buzdan. Rafizil, Rafizil diyor, ben dikkat edin, Rafizil. Ali diyor, Rafizil alimler itiraf etmiş. Ali İlah'tır diyor, alimler itiraf etmiş. Ama başka, Kur'an-ı Kerim tahrip edilmiştir demiş, alimler ihtilaf etmiş. Ayşe fahişe de dönmüş, aşallah ve keller. Alimler ihtilaf etmiş. Kur'an-ı Kerim'in kesin naslandığı yalanlanmış. Alimler ihtilaf etmiş. Mesela Cebrail hata edilmemiş. Pey Peygamberli Muhammed'e de Ali'ye Ali yetmediğini karıştırmış. He, alimler ihtilaf etmiş. Bak şimdi, nereden nereye geldik gördün mü? Rabziler alimler ve hafızlarına iklim büyük şirketi alet manzaradır biz örnek. Büyük, yani büyük şirketi bırak, adam ne arasında alet manzaradır, yani sorun yok. Senin alimler ve hafızlarına iklim edin Gerçekten onu dediler, bak bunu tehlike sünnet onlarda iklim etti, Cumhur onları tekfir etmedi. Tamam, tamam. adam bu sefer da söylüyor tamam? E şimdi adam diyor, kayıp mi daha alın kâbını, bak buraya bir Yoksa diyor, ee, Allah, mesela, Ali Peygamber oğlanıp da Muhammeden'in geldiği diyen davranışlar. Ve alimler orada bile ektiraf edilmişler. Size burada ne demem lazım cevabı olarak da? Demem lazım ki, ''Gun ki eğer Alimler sana Rafizi dediğin adam aynı şeyse, senin dediğin doğrudur o alimler de senin gibi kafirdir.'' Ya yani bir dikkat edin. Eğer alimlerin Rafizi'den kastettikleri, seni şu anda tefsir ettiğinse, o alimlerle sende size kafir demeyenlerle kafirsiniz. Yani bir tane adam diyecek ki Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş, Kur'an-ı Kerim bize yanlış ulaşmış, öbürü diyecek ki ben bunu tekfir etmiyorum. Öyle mi? Böyle bir din olabilir mi? Biri diyecek ki cevaid hata yapmış, Peygamberliği Ali'ye getirecek, din Muhammed'e getirmiş, öbürü diyecek ki bunda ihtilaf var. Mesela böyle bir din söz konusu olabilir mi? Biri diyecek ki Ayşe şeydir, Ayşe fahişedir, Fusri'yi zina yapmıştır. Allah'ın özelü, ula'yıca mübarra'un ve bîmâ yabbulû Öbürüne diyeceğim ki bu adam Hüsnüman'dır. Mesela bu alanın... Böyle bir şey olabilir mi? Size soruyorum. yani. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir. Aa, o zaman biz ne diyeceğiz? Rafizi kelimesinin tanımı çok olabilir. Alimler Rafizi'den neyi kast ediyorlar? Alimler Rafizi dediklerinden kast ettikleri şey şudur. Şeyin, Ali Osman'dan daha faziletlidir. Üçüncü sıra Ali'nin gördüğü, üçüncü sıra Osman'ın döndüğü yani. O yüzden bunu bir kenara. Rafizi kimdirmeyi? Buraya dikkat edin. Rafizi ise Ali, üç tane hariteden de daha ödedir. Diğer üç tane harita Ali'ye zündürmüştü. Bu kadar. Bu kadarını söyleyemeden diğer bütün sahabeleri hakkında icma olan sahabelerin Raf dediğinden dolayı, bak dikkat edinem. Raf dediğinden dolayı, kabul etmediğinden dolayı Rafıdîyûh olmuş. İsmini nispet ediyorsan Rafsa'dan, tamam. Rafıdîyûh olmuş. Anlaşıyor musun? Daha fazla sahabe külfetmedi, daha fazla sahabe de kâfir oldular. Ayşe Hanımızın zina ettiğini iddia etmedi. Konu da bunlar, ağır meseleler. Aileler, akrızlardan konuşunca bunları kastetmiyorlar. Şimdi anlaşıldı mı? İnşallah. Bak bunlar çok önemli meseleler ha. O için bizler zaman mesela idim terimelerinde tavsiye ediyoruz, diyoruz ki böyle ağzı açık şafşanlar olmam. Yani böyle her gün bir şey oluyor da ağzınızı sulayamazsın hani. Selam, alimler varmışlardır diye iktidar etmişler, bildiğin meseleyi hepsini yanlış. Ama böyle bir şey yok. Yani, bir sakin sakin, sükür et. Sükür et. Önce bir sakin olacaksın, bir adamın ne dediğine bakacaksın. Allah'ın kelamında bile çok müteşavvül olursa, beşer olan kelamında hayda hayda bulacaksın. Anlaşılıyor mesele değil. Fakat günümüzde maalesef ne var? Maalesef. Yani maalesef diyorum bunu. Çünkü en büyük problem nedir? En büyük problem kaderi ifsad eden, Şüpheler ve sahnedelerdir, doğru mu? Ve hiç şüphelerin asrına yaşıyoruz. İlim talebelerinin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi bu, en büyük problem. Adamın bilimselmiş, biraz önce verdiğim örneği bir düşünün. Yani kafa karıştırmaması mümkün değil, doğru mu? Kafa karıştırmaması mümkün değil. Fakat şimdi benim ormanda bir şekilde dinleyin yine. E bak mesele tabii bu uzağa karıştırır. Doğru mu? Onun için bir kitap okuyabiliriz, birinden bir şeyler dinleyebiliriz, bir şeyler anlatıyor olabilir. Misal, mühim olan anlattığı şey doğru mudur? Yoksa anlattığı şey yanlış mı Ona bakmak lazım. Burası anlaşılıyor da var mı? Onun için halinde Şii dediklerinde kimi taslet ediyorlar? Mücevdet, Ali Osman'dan daha hazretli gören. Daha bu kadar Ali Osman'dan daha hazretli de bildiğin. Buradaki o kamiri Asıl diyoruz, Ali'yi destekleyenler. Ve Muaviye ile Ali V.A. arasındaki problemler Ali radıyallahu Allah'ın yanında yer alan ve haklı olanlara da daha genel anlamda şia deniyor. Ki zaten bu ehl-i suyyet de şia oluyor bu şekilde. Yani biz, de, biz Ali radıyallahu Allah'ın haklı olduğuna inanmıyoruz, haklı olduğuna inanıyoruz. Tabak özel bahane şeyi kimdir? Ali, Osman'dan daha faziletlidir. Biz ne diyoruz ki Ali, Ali'den daha faziletlidir. Niye? Çünkü ümmet icmaliymiştir. O dönemde sahabe, bunda iman. Raziz'i kimdir? Ali diğer üç sahabeden de daha faziletlidir. Diğer sahabeler Ali'ye zürbettiler, onlara rahatsız edecekler. demek. Bu. onlara ne diyoruz? Rahatsız edecekler. Başka bir şey tadıyor mu bunun içerisinde? Mesela aziz'in hükmüyle bir dediklerinde sadece tartıştıkları konu bu. Tartıştıkları konu bu. Yoksa programı sormuş, sahabeyi teklif etmiş falan, Şimdi bu konuya kimse gibi, bu ayrı bir mesele çünkü. İnşallah. Bu da bir günler de aileler de bu sebebi şey yok. Müslüman, Fırman, Fırman, Fırman, Fırman, Fırman. O zaman, o zaman, o o zaman, o zaman, o zaman, o Daha sonralar mı bunlar? Bunlar zaman içerisinde gelişmiş olan şeyler. İlk dönemin ailelerinde mesela böyle bir şey yok. Sadece bir kısım var mesela. Ailelerin sebebi. Yani o rafiziliği ilk oluşturan, mesela onun yanında bir taifi Ali bin demiş. O zaman, Ali bitti bilahımındır demiş. Ali radiyallahu anh yapmış peki bunun karşılığını? Kuyruğu kazmış, onları canlı canlı yakmış, kuyruğu kazmış. Onların sahabeden bu konuda kimse Hz. Ali'ye ihtilaf etmiş mi? Hayır. Nerede Ali ile tartışmışlar ki? Yatma meselesinde. Bak, Allah'ın güldürümleri ve kafir olmaları konusunda sahabe tartışmış mı? Kesinlikle. Evet. Benim bir daha önce ne demiştik? Peygamberliği peygamberden başkasına veren de sahabe ihtilaf etmemiş, onların kafir olduğunda icra etmişse, uyumiyeti Allah'tan başkasına veren nasıl ihtilaf edecekler? Yani haşa peydoldak mı mıdır? Yoksa Allah mı bizim, bizim Rabbimizdir? Allah bizim Rabbimizdir. Bir adam bize giden peygamber, veya bir bize gidi vahiy geliyor. Misal, bunu küfründe kimse ihtilaf ediyor mu? Ama falanken size falınca adama ibadet edilebilir, İnsanlar bunda iftiraf ediyorlar, misal. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın hakkı da daha üstündür, peygamberin hakkı da daha üstündür. <gülüyor> Ayrıca şadam terebi de çok az bir topluluğun ilandır demişler. Fakat daha sonra da bu küfür, akileleri bundan sonra zaman içerisinde şey yapmış, gelişmiş. Zaten muhafizi dediğimiz zaman belki 70 tane fırkası şey var muhafizilerin var. kendi içerisinde. Bu sürü İsl-i Haşeriye var, Caferiler var. Zeydiler var, Şiraziler var, Mesela ondan sonra e, bu sürü şey koyuyorlar. İşte Mehdiye var, Mehdi, Mehdi'cilik koyu olanlar var. Mesela bunlar hepsi kendilerini Şia'ya nispet ediyorlar. Fakat gurur gurur bunlar. Mesela hainler ne ki, ''Zeydiler kafir değildir.'' örnek veriyorum. ''Zeydi kafir değildir.'' dedi, ''Şii kafir değildir.'' anlamına gelinir. Şimdi Zeydi, Şii'nin içindeki bir koldur. Şianın, yani genel çatırın Şia. Zeydi bunun içerisinde de koydu. Bizim zeydi teklif edebilmemiz için sadece kendisi Şia'lı ispat etmesi yeterli değil. Beraberinde bu kufur ateilerinde de sahip olması lazım. Anlaşıyor musun? Onun için biz de her zaman ne diyoruz? Şia kafirdir, Raifiz kafirdir. Bu yanlış bir şey. Bu insanı siyasi bir tartışmanın içine çekiyor. Tamam? O yüzden ne yapmamız Bizi Şii de Rafiz'i de bizi inandırmaz. Kim Koran'a tanitildiğini söylüyorsa, kim ayin basit aydınlar olduğunu söylüyorsa, kim Ayşe'nin e, zira yaptığını haşa söylüyorsa mesela, kim Kur'an'ın tarif edildiğini söylüyorsa, ister ehli sünneti olsun, ister şiiri olsun, ister rafisi olsun kafir. Anlaşılıyor değil. Mi? Onun için inşallah bu bilahat tarifelerle ilgili ders yaptığımız zaman, zaten yakın. Bundan sonra ekip konu oluruz değil mi? Evet yani bundan sonra ekip konu oluruz. O zaman Allah'ın izniyle bu konulara tafsiratları bir şekilde şey yaparız, değilleriz inşallah. Şimdi o zaman burası anlaşıldı, burası önemli bir konu. Orası, bak burada ne dedi Ebubeydir İbni Abbir Aziz? اَمَّا رَافِدِيُّ دِقَدِ فَاِنْكَانَ يَسُبُّ Demek ki söylemeceği lafizeler de var. Bak, فَاِنْكَانَ يَسُبُّ Söyleyebize şaret, dedi, فَاَطَرْ كَرْكَرْ كَابِلُونَ Yani her lafizi sormuyor, çünkü bazı sadece diyor ki hepsinden daha hak sahibidir, orada susuyorlar. Ama bazısı, Ağzından geliyor mesela Havar Aveli'nde e, söylüyorlar, tamam mı? Kullu diyor ki, Şimdi bu paralar, oturacağın paralar, İbn-i Tehmiye yurtlarda bazı e, alimlerin, sadik bir şekilde, rahzilerin ve e, halicilerin kâzi olduklarını söylediğini söyledik, tamam şimdi. İbri derken bu sözleri izah edecek, yani kendi meseletin alimleri, Muhambeli alimlerinin sözlerini izah ediyor. kâbe l bu sözler, لَا يَتُمُوا دَلَمَتْ اَتْمَزْ أَلَا أَنَّهُمْ كَفَرُ السَّابُ وَمُتَّقَقَ Yani bizim Muhambeli alimlerimizin sahabeye söylenleri mutlulak olarak sırf söyledi diye tekfir ettikleri buna devlet etmez diyor. اَلْسَدُ <gülüyor> اللّٰهِ En çok yani bu sözlerde anlaşılacak olan اَنَّهُمْ <gülüyor> يَتَدَمْ Tekfir alaafzil ve xaric. Raafzililer ve xariciler e, e, tekfirini içerir.'' Yani her hani söylediğine yok işin içinde. Yani raafzilere kafir demişler, raafzilere xaricilere kafir demişler. Sıf söylediğinden dolayı Allah'ın yolunu göremediyim dedi. Sıf sahabet söylediğler diye teklif ediyorlar onun yanına gelmesi dur. Kifruyle ise binciyani seni Yani raafzililer ve xaricilerin kifru sadece sahabeyi söylediklerinden dolayı değildir, tamam mı? <gülüyor> وَإِنَّا دَنْمُ أَسَّدَّلْ تَكْفِيرَ الْقُفُرَ السَّحَابَ ve مَنْ تَوَارَ وَف۪ي فَضِّنْ نُصُوسُ beraber buna neyi eklediler? دَنْمُ دَنْمُ Söylemeye eklediler ney? تَكْفِيرَ الْقُفُرِ Çoğu sahabenin tekfirini de eklediler beraber. وَمِنْ مَنْ تَوَعْتَ لَيْخِيْفَاتِّهِ الْنُسُوسُ نَسْمَرَ OLDAN'ın fazileti hakkında mütevatil olmuştur. Yani ne demek istiyor Veya وَقَدْفَ اِبْنِ الْاُمْرِينَ ve Ayşe annemizin zina iftirasını da söylemeye eklediler. وَمَا عَلَىٰهُ مِدَ الْكُفْرِيَةِ ve bunun dışındaki küfürler, اَلَّتِ اِشْتَ اَرَامٍ عَقِيَدَ اَنْ Onların ateidesinden meşhur olan başka küfürlerle evlenmişler. Yani işte ne diyor bu Şunu söylüyor. Öyleyse bakın bir daha benim. Bazı âlimler mutlak rahatizlerini takdir oldularız olmuş. Mutlak rahatizlerini takdir oldularız olmuş. Bazı alimler de bu sözleri nasıl anlamış? Demişler ki demek ki bu alimlerin yanında rahatizi kimin söylenmiş? Nasıl söylenmiş onlar bilir. Bu mutlak rahatizi kâfirdir. Tamam? Böyle âlimler oldu. İbn-i Tehmiye diyor ki, bence böyle anlaşılmamalı. Çünkü diyor, rafızlara kâfir dediklerinde, sadece rafızlarda sövme yok. Beraberinde rafızlar, hakkında davatur olan sahabeleri tekfir de etmişler, beraberinde Ayşe Annelin'in e, zina yıkasını da bulunmuşlar, gibi bu İbn-i Tehmiye'nin sözleri yönlendirmesi. Tamam mı? Şimdi o zaman ne diyeceğiz? halkından, nasların faziletiyle tevatür etmediği sahabeye söylemenin hükmü nedir? Den adresini izah ediyoruz. Bir grup alim ümmetin, bunları tekfir etmeli. Çünkü bunlar sadece söydüler, sahabeye söylemeni bunlar fıskır. Dediler bu kadar. Bilaatır, fıskır vurdu yer. Bir grup alim ise dediler ki hayır, bunlar da kâtirdir. Niye? Çünkü İslam tarihinde bazı alimler mutlak olarak sahabeye söylemeni tekfir ettiler. İbn-i Demir onları getirdi. Fakat neticede İbn-i ki, bence bunlar bu alimlerin sözlerini yanlış Yani bu alimler sırf sahabeye söküldü diye değil, bunun yanında başka küfürler doğduğundan dolayı tacilerin ve lafizlerindeki olmalı var. Tamam Bu sonucu cüsi İbn-i Zaten biz ne demiştik, hakkından nasların tevatur etmediği sahabe hakkından konuşmak, raci olan ne değildir? Küfür değildir, raci olan bil'af ve kıskır ama ve yuvalladu fi hi kelam, ondan çok şiddetli konuşulur, ve adama gerekirse ceza uzunlanır. Niye? Çünkü bu tip insanlar sahabe hakkında konuşmasınlar. Peki mutlak olarak sahabeyi söylenip etkil edenler delillerini ne denemişler? Bunların da delillerinin olması lazım, değil mi? Ertan tabi bu nezzet daha çok olmasa da, peki delillerini <gülüyor> bunlar da kullanılır. Femine <gülüyor> dinler ki, Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın ensidir. وَالَّذِينَ <gülüyor> مَعَوْهُ اَشِدَّارُ عَلَى الْقُفَّارِ وَحَمَعَهُ دَيْنَهُ Onunla beraber oynar, kâfirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhamet edilir. Ayet devam ediyor, Allah'ın en sonunda ne diyor? Bir de yukarıda, herkisim var. Li yagiz adilunul kufkar. Tabi onlara ne yapsınlar, kim beslesinler diye. Gayiz ne demek? İnsan içinde oluşan öfke. Tamam? Gayiz, insan içinde oluşan, içinde kaygıyan. Öfkeye ne diyoruz? Gayiz diyoruz. Allah Azevede de sahabenin sıfatlarını saydıktan sonra, onların Tevrat'taki misali, onların İncil'deki misali anlattıktan sonra ne bağlanır? liyagiz evinim mutlaka. Kafirler onlara gays beslesin, içlerinde müfke beslesin. Ne yeah. de bilen bu görüşte olanlar? Dekiler, demek ki sahabaya karşı gays, kafirlerin yaptığı bir şeydir. Sahabaya karşı gays, kafirlerin yaptığı bir şeydir. Fakat öyleyse sahabaya karşı içerisinde öfke olan, ya bu öfke olarak dinle her insan da bu ayetin nasibiyle katledilirler. Tamam? Anlaşıyor? Anlaşıyor? Anlaşıyor. Kâne Şeyhül İslam, falâ bu da en Bu kadar katillerin onlara öfke duyması gerekir. Ve imkân kufarı muazzun zabin. Tabi, gıyâz zabin, sadece eğer kafirler onlara öfkelendiyorsa, ve inlerken kufarı yuvasındalar, eğer kafirler bu sahabelerle öfkelendiyorsa, fakat kim onlara öfkelendiysa bu ismi meşhur, yani şey, Al-Şafii'li meşhur. Kim onlara öfkelendiysa, fakat şair, şairat al kufara, film adabıla bulunma Allah'ın kendisiyle onları zikredip düşürdüğü şeyler kafirlere ortak tutmuştur. Belki bunu anlatsak olur sadece onlara kim şey yapar? Kur'an'ın nasihine, kafirler sahabeye bakar ve sahabelerin varlığı kafirlerden bir öfke oluşturur. Kim sahabeye bakıp öfkelenirse, ki biliyorsunuz öfke küfretmekten daha düşük bir şey, Yani öfke içeride olan bir şey. Bir buna küfür eklemişse, demek ki artık öfke dışarıya yansımış demektir. İbn-i Teviyat'ın kim sahabeye karşı öfkelenirse, o Allah'ın kafirlerin kendisiyle zehirli tığlığı şeyler sahabeye ne yapmıştır? Sahabe kafirlere ortaklık edilmiştir. وَأَخْزَارُونَ Allah onları rezil etmiştir. Vakıbetim doğruları çatmıştır. Allah kuvvetlerini. Ve Allah kuvvetlerini. Ve Allah kuvvetlerini. Ve Allah Ve Allah kuvvetlerini. Ve Allah Ve çünkü bübün olan için لَا يُقْ بَتُوْ جَزَاءً اِلْكُفْرِ Küfründen karşılık olarak alçaltılmaz. Anlaşılmadı mı? Son cümle anlaşılmadı. Tamam. İbn-i bize bu ayet-i bu ayet-i alimler nasıl Sahabelerin, Sahabeyi tekfir edenlerin bu ayetle nasıl çatır delilini, yani i istiddar dediğimiz, hani normalde bir ayet geldiğimizde bir delil getirdi. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz senin bu delilden ulaştığın sonuca nasıl ulaştın? Yani hani bize bunu izah edin. Delil var ama vecil-i istiddar ne, yani neresinden bu hükmü istiddar ettin diye. i̇bn diyor ki, şöyle yazalım. Şu ayet-i kerimeyi sınıflara Ayet-i kerime önce ne yaptın? Sahabe'nin özelliklerini saydı, gençledi o mu? Burada müttefik miyiz? Müttefik miyiz burada mı? Ne özelliklerini saydı sahabe? Peygamberle beraberdirler, birbirlerine karşı merhametlidirler, kafire karşı şiddetlidirler, sürekli sen onların cesdeler hukuk halinden görürsün, Rabblerinin fasiletini ararlar, Buraya kadar doğru mu? Doğru. Onların Tevrat'ta misali şöyledir, onların İncil'de misali şöyledir, Doğru mu? Teora'daki ve İncil'deki anlattı. Sonra ne dedi? İki, bu özelliklerinden dolayı Allah onların kântilere öfke kaynağı olmuştur. Bu özelliklerinden dolayı Allah onları, kafirlere öfke paylaştırmıştır. Tamam Yani kafirler onlara baktıklarında onların bu özelliklerinden dolayı onlara karşı ne yapar? Öfke eder. Doğru? Şimdi benim öfke, mesela insanın bir insana karşı öfke duyması içinden böyle, biliyor musun? öfke insan önce insana zarar eder. Sen mesela bana karşı bir öfken varsa, bana mı zarar verirsin, kendine mi zarar verirsin? Kendine zarar verirsin. Öfkeli adam daha duyamaz, öfkeli adam Rahat yemek yiyip olsun, üfkeli hayattan zevk alamaz. Çünkü dilden karşı içinden kaynayan bir şeyler var ve onun şeyini alamıyor. Yani bizler. O da bu bir cezadır. Yani öfke sahibini Allah'ın vermiş olduğu cezaların bir tanesi. Allah bir kulunu kalsaltmak istiyorsa, Allah bir kulun hayattan nezzet almamasını istiyorsa, Allah bir kulun böyle sürekli stres halinde olmasını istiyorsa, buna ne diyoruz? Kalk veriyor. Buna ne aradan sildi? Gayim deden bu benim zikrinden yüz çevremden daha bir hayat olmuş. Doğru mu? Daha hayat, bu genel bir tablo. Bunun çeşitleri var Ama en bilinçliği nedir? İnsanın kalbinde bir davet Doğru mu? Ne kadar dünyası insanın güzel olursa olsun, ne kadar mutlu olacak olsunlar olursa olsun, fakat Allah kalbinin aranmıştır, bir türlü rahat edemez. Bir türlü rahat edemez. Öyleyse bu nedir? Öfke bilgiler, öfke bir cezadır. Ama öfke cezadır. Cimlendirme cezası ki adamdan. Niye peki Allah böyle bir ceza verdi adamdan? Bak buraya bir katılıyor. Niye Allah böyle bir ceza verdi? Çünkü adam bu adam kafir. Hazreti Bu adam kafir. Allah buna adam çünkü bir ceza vermek istiyor. Bu cezayı ne olarak veriyor? Öfke olarak veriyor. Anlaşıldı. Peki bu öfkeye ne kaynaklık ediyor? Safahe'nin vardı. Arkalı ardı ödeme, bunlara ceza verecek. Başka bir şeyden de öfkelenebilir verebilir adam. Mesela malunda da kaldırıyor ya öfkeye falan. Müslümanları zengin kılar, kafirleri fakir kılar. Kafir sürekli bir öfke görür Müslümanlara karşı. Mesela bu da olabilir. Müslümanlara sürekli zaten bir zaka verir, kafirlere ilgi verir. Kafir içerisinde bir öfke oluşuyor Müslümanlara karşı bir şey yapamaz mı? Ama sebebi bu küfüründen dolayı, Allah'ın zehirlilerini söylemiş, orman ağırla azizlik, peynirle muhayyeten diker. Allah da ona cezalandırıyor. Fakir bu arada, kafirlerin zindan dolayi cezalandırılmasının nedeni sebebi nedir? Sahabenin varlığıdır. Ashabın yani, öyle bir şey ki, Allah azzeri onlara öyle güzel sıfatlar vermiş ki, kafirleri ondan cezalandırıyor. Yani mesela kafirler aklında diyor, niye bizim ki böyle değil? Niye bizim ashabımız böyle değil? Niye bizim yanımızda bize yardım eden adamlar bunlar gibi değil? Diye, Allah azzeri der, kim biliyorsunuz, Muhammed'in ashabı. Muhammed'in ashabı, gelmiş geçmiş gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ashabı arasındaki en değerli sahabe Muhammed'in ashabıdır. Ondan dolayı Muhammedin ümmeti en fazladır. Muhammed'in Ali Seyyid ve Selam son davettir ve Muhammed'in daveti kıyamete kadar gelecektir. Ondan dolayı hiçbir peygamber Muhammed'in Ali ve Selam elde ettiği başarı elde edememiştir. Sebep ne? Ashab meselesi. Hiçbir peygamber Bizim peygamberimiz İsa hava gördü mü? Gördü. kimin sahabeleri var ki peygamberlerden onu söylüyoruz. Bir İbrahim eseram değil, Musa var, bir de İsa eseram Yani İslam'ın bize ashabı olduğunu söylediği iki tane peygamber. Var. Bir Musa, evet. İsa iki de zaten ne bilsen bize göre yüzünden şeydirir mi? Veya sen dua eder misin ki Rabbim bize? Yer işe yapsın, gökyüzünden şey indirsin, e, siz söyleyin adamı, sofrayı Zaten Musa Aleyhisselam anlatmıyorum da. Karol'un bunu mu Hatta ben Kim bunlar? Bunlar denizlerin hepsi değil mi? De, Vatandaş Musa, Kavmanı sevdiği yerde bulunur. Musa, Musa Kavman'dan adam seçti. Yani o ufuk ortada kadar geniş denizler döndünden Musa Aleyhisselam düşünebilir en iyisi as kim? 70 kişi. Geniziz diyor, o 70 kişiyi alışverişe götürüyor, turdağına gidiyor da Allah'a konuşuyorlar çünkü şüpheleri var. verdi mı geldiklerim, Musa Allah'la konuşuyor desinler diye. Onlar da oraya gidip Musa ve Serap dediler, kameranın önüne hatta Allah'a canlandı. Allah'ın kan bizim sana iman etmenin dünkü değiller. Böyle bir şey var bir saat. Allah onlara dedi ki, Qala ya kabi Allahu size şu topraklara girin, bak düşün Allah'ın size yazmış olduğu oluyordu. Yani, sabah yenileceksiniz böyle bir şey yok. Bu toprağı Allah ezelde yazmış, bu toprak parçası ben İsrail'indir. Girin oraya alın. قَوْيَا مُسَّا اِنَّا لَنَةْ قُولَهَا ki, ey Musa biz oraya girmeyiz. Sebep? İki tane illet söylediler. Biri neydi? اِنَّهْ مِيَا عَرْضَ orada çok güçlü adamlar var. Bu değil, adam sana bir ki orayı sana Allah yazmış. Savaşmayacaksın, gideceksen alacaksın. Ama yoktur. Orada güçlü insanlar var. Biz oraya gidemeyiz. Başka bir de nedir ben? İzle, ben de oraya bugün. Ve qâdilâ. Sen ne yaptın, gidin savaşın. Biz burada oturup bekleyeceğiz, savaşın sonucuna. Şimdi bir böyle edersen, ashab düşünün. Bir de Muhammed'in ashablığı düşün. var. Yani İksinin bir yan yana koyun. İnsanın bunlara ıskanmaması, bunlara dırtlar etmemesi mümkün mü? Değil? Başa dönüyoruz tekrardan. Allah sahabenin özelliklerini anlattı, tamam Sonra bu özelliklerden Allah onları kafirlere öfke kaynağı tırdı. Niye? Yani bu sorunun cevabı onlar görüntüsü. ki, çünkü Allah kafiri küfründen dolayı cezalandırmak istiyor. Yani Allah bütün kendinden üç çevrenleri cezalandırmak istiyor. Öfke Allah'ın bu kadar verdiği en büyük cezalardan bir tanesidir. Çünkü öfke sahibi en başta öfke sahibinden iki yüzlüdür. Doğru mu? Yani İçinde başka bir kişi vardır, dışında başka bir kişi vardır. İki, kendini yer bilir. Hayattan hiçbir şekilde lezzet almak üçüncüsü. Hayatın bütün nimetleri de onun önünde olsa, o onlardan lezzet alamaz. Öyleyse öfke, bir nedir? Cezadır. Neye karşılığı? Küfründen dolayı. Tamam. Şimdi kendime sevelerize bunu uygulayan gibi temin ediyor ki, Allah sahabeyi, kafirlere verdiği öfke cezasının, gayiz cezasının, şeyin konuluştur, sebeve konuluştur. Tamam mı? Öyleyse soru şu, bir zemiye diyor. İnsanlar kâhıda sahabeye niye öfkeleniyorlar? Allah'ın onlara küflünden dolayı verdiği bir cezadan ediyor. Şimdi başka bir adam kendine küsurlanmıyor, la ilahe illallah diyor ama sahabeye öfkeleniyor. Onun sahabeye olan bu öfkesi ondan mıdır? Yoksa Allah'ın ona bir ceza olarak verdiği bir şey midir? Buraya işte. Anlaşılıyor muyum burası? Yani mesela bir adam namaz kılıyor, kendini İslam'da nispet eden bir adam, sahabeye karşı öfke duyuyor. Onun bu öfkesi nereden kaynaklanıyor? Allah ona bir ceza verdi. Öyleyse bu adam bu konuda kafirlere ortaklık etti. Allah kafirleri küfürlerinden dolayı rezil etmek için onlara sahabe öfke cezası ile onları cezalandırdı. Bu adam da Allah ona bir ceza verdi ve bu cezada sahabeye karşı öfke duyması. Bu sonuçta Allah'ın bir cezası. Hem dünyada o bilgi bitirdik hem ahirette buna ateş olaraktan geri döndü. Öyleyse bu Allah'ın o adama verdiği bir cezadır. E şimdi bundan sonra Allah bu adama niye tezah edildi? Allah bu adama niye bu cezayı verdi? Üb-i Tevbi'ye diyor işte burada, biliyoruz ki bu ceza kafirlere verilen bir ceza. Öyleyse bu adamlar bu konuda kafirlere mezhlediğinde, kafirlere ortak olduğundan dolayı alimler bunu tekfir etmişler. Anlaşıldı? Tabii böyle bir tekfir çeşidi olabilir mi? Size soruyorum. Tekfir için kesin delil lazım değil mi? Karşındaysan anlatıyorum, anlatıyorum ve kitap da anlaşılmadı yani. Ne anlatmış olurum? Yani bu şekilde atılı bir rütbeyle bir adamı teşvir etmek bu doğru olmaz yani. Tamam mı? Nefri bir daha okuyorduk mu? İbn-i sözünü bir daha izlerdi mi bu açıklamadan sonra? Tamam. Nasıl? Yasını <gülüyor> yazmışım. Tamam. فَلَا بُدَّ اَنْ يَذِذَ مِهِمُ الْقُفَارُ Kafirlerin onlara karşı öfkelenmesi şarttır, gerekçidir. وَاِذَا <gülüyor> كَرْنَمْ قُفَارُ يُوغَذُونَ بِهِمْ eğer kafirler sahabeden dolayı öfkeleniyorlarsa zaten biliyorsunuz kimse hadayle öfkelenirse katale ve terkuflara katledere ortak eder. Tamam? Ne laf fil mazemde bulunur muyu? Allah'ın kendisiyle onları zebun tuttu ve ahzaruh rezileti ve katabe'u aşartin ala kufrihini küfürlerine karşılık olarak Allah'ın kendilerini alçattığı, rezil ettiği, zillete düşürdüğü insanlara kafirlere ortaklık vermesin. Valla muşarık <gülüyor> ol kafirler ortaklık etmez. Fi gıyizin de bin gıyizin öfkelerinde, öfkeyle kubilgülün cezalandırılmasi, küfürlerine karşılık olarak kendisi ve öfkelerine ortaklık etmez. İlla kafir <gülüyor> ancak kafir ortamlarda. Ne andayım bilmeyen? Çünkü karşılık olaraktan cezalandırılmaz. Ben sanki böyle anlatırken anlaşılmıyor gibime geliyor ama anlaşılıyor mu? Bu paragrafı veya bu anlatımı anlamayan var mı? Kendisine karşı bir yalan Biraz karşıt getirdi <gülüyor> yani? Metin taşıyor da. Konu anlaşıldı, metin mi karşıt? Evet, Kader <gülüyor> İmam al Qotubü fi tefsiri hazimeye. İmam al bu ayetin tefsirinde demiş ki el kamilse. Bildiğin İmam al tefsirinde şöyle bir özellik var. İmam al bir ayeti sikeredikten sonra basadaki fiili basarır. Bu ayette bir mesele var diyor. 2. mesele var diyor. mesele var. 4. 5. mesele Beş tane mesele vardı. Zaten Kurdûbî'nin tefsirinde ayıran özellikle bu. Mesela 7. Kesir'in tefsiri çok karışık. Yani sen kendin ondan bir şeyler yani çıkarman lazım. Taberî'nin tefsiri gene biraz daha nispeten yani düzgün. Yani düzenlenmiş. Allah'ın Kurdûbî'nin tefsirinde böyle bir şey yok. Maddeye ayırdığı için ne anlattığını, hangi konuyu anlattığını anlıyorsun. Beşinci madde bu ayette demiş ki: "Ravâ'u Ebû Hurayra ve Zübeyr" Zübeyl'in çocuklarından olan Nurva ibn-i Zübeyl'i şu şeyi aktarmış. Kullnâ indemâni kim İmam Vali'nin yanındaydık. Teveka durakûle, ona bir adam zekrediler. Yenteqisu ashâba rasûlillâh. Peygamber'in sahâbesinin intikaz ne demek? Nakasa azaltmak demek, naks. Yani biri hakkında olumsuz konuştuğun zaman intikas yani Ondan, Onun kadrinden, şerefinden, kıymetinden bir şeyler eksilttiğin için intikasa kelimesi kullandı. Fateru amalikum hadi al Yani dediler, bin Hammam'ın sahabeler hakkında konuşuyor. Hemen bu ayeti okudu İmam Malik. Yufar'ı okudumuz. Dedi ki: Ayeti okudu Muhakkad Rasulullah vellezine ahabu hatta balagha yu'jibu zuraa li yade bihim. Fete ayetu bi ismi Allah'te İmam Malik yani bu ayeti okudu. Fakat men asbaha olursa fi kalbinden, peygamberin sahabelerinden birinden karşı bir öfkeyle sabahlarsa Fatar Ashaber bu ayet. aye ona bu ayet isabet edilmiştir. Tamam mı? Yani ne demek istiyor? Bu ayette naz ki kafirler peygamberin sahabesine öfke duyuyorsa, kimde de öfkeyle uyanırsa bu ayet ona da isabet edilmiştir. Yani o da kafirin demek istiyor. Zekeleul El-Khatibu Ebu Bekir hatib Ebu Bekir onu nakledi. Khatib Ebu Bekir kim? Hatim al-Bardadini yemin ederim, neşur alimlerimden muqassidim. Kullu, yani en iyi Allah'ın cumu, bir makalede, Malik İmam Kütübün sözünden, Malik bu sözünden güzel söylemiştir asabe ve asabefi tevüninde, ve tevününde ve yorumunda da isabet etmiştir. Yani bu ayetin sahabeler karşı öfkelerinden kullanmakla İmamların çok güzel yorumu minhum. Kim onlardan birini maksedersen, yani halkın da konuşurken. Aütuhan <gülüyor> alayi veya onu eleştirirse, fi rivayeti rivaybinden, fakat rabbet ala Allahü Rabbi'le allâhı reddiye olmuştur. Ve adam talaşraran Müslümanlar ve Müslümanların şeriatı da iptal etmiştir. <gülüyor> Anlaşıldı? Şimdi mesela burada devin ne? Devin şu. Mesela biz diyoruz ki Allah Kur'anı korudu. Ya bize yorarlak sünneti de koruduk, kengamların sayı sünnetini de koruduk. Kiminle koruduk? Sahabe de Doğru? Evet. Yani Mus'haf'ın başına iki tane melek koydu da bu iki tane melek Mus'haf'ı mı koruyorlar paşa? Yok. böyle övete sahabenin hafızıyla bu ümmete kuran bir kelime koydu. Adamın bir sahabe hakkında konuştuğu zaman kime diye vermiş olur? Allah'a. Yani Allah diyor ki bunlar öyle adildirler ki yeryüzündeki en kutsal emanetim ben bunlara emanet ettim. Bunların hafızına emanet ettim. Sen de bunlardan biri aklında konuştuğunda ne yapmış oluyorsun otomodime? Allah'a bekle, ben, Allah ben. seni bunlara adil kabul ettiği gibi ben bunlara adil kabul etmiyorum. Ve beraberinde de Müslümanların şeriatını yıkan ediyorsun. Tamam Bu yönüyle İmam Urdu'nu bir destek veriyor. قَالَ الْإِمَامُ الْمُرْكَسِرِ İbn-i Kesir demiştir ki, وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ Bu ayetten اِنْتَزَعَالْ اِمَامُ النَّعْلِكِ çeçe. Daha haberini çekmektedir. Doğru mu? Çekmek. Yani İmam Ali bu ayetten hükmü çekti, istinbat etti. Bi tefsir-i Ravaghid'i. Yebğidun ellezîne Rafizileri tefsir eden sahabenin eee Rafizilere muhalefet eden sahabenin tefsirini bu ayetten çekti. Fakat burada parantez içinde bir cümle var. Bir rivayet var demiş ki İmam Ali'de iki rivayet var. Bir rivayette mutlak tafsir ediyordu. Bir ayette sadece bu diyor. Ömer gibileri tefir edenleri diyor. Ediyorum. Onun için şey diyor. Yeme 20. ki bir ayetteki görüşünde mutlak hafizelere sahabe bu zena gazileri tefirini bu ayetten çekti. Değil mi bu yazı yani ona? Çünkü onlar onlara karşı öfke duyuyorlar. Ve gaz as sahabe fehuve kafir ila sayya. Kim de sahabeye karşı öfke olan ki duyarsan bu ayet-i kerimenin nasıyla kafirdir? Ve vaq'a lehu daifatu min elemain ala zalika ve hadislerde bir kalfa da Malik'e bu konuda muvafakat etti. Ve hadis-i fi kıdâi'l-sahabe. Sahabelerin o zaman da burada mıydık? Muvafakat ettik. Tarihetu min el-ulema'i ala zalika. Daima temsilde biz ne dedik? Halkınlar nasları tevatür etmediği sahabeye yani mutlak sahabeye sövmek küfürdür. Cehur tekfir etmedi bir grup alim tekfir etmedi. Bak yani indi keser de öyle anlat. Yani bir grup alimin tasavvuflarında onların mutlak olarak da Sahabeler i Söyleri teklif ettiklerinden anlamı. Çünkü malikten varit olan bir rivayete, bir grup Sahabe'nin muvaffakat ettiğini söylüyor. وَلَا حَدِسُ ف۪ي فَضَائِنِ السَّحَابَةِ Sahabenin faziletleri hakkındaki hadisler وَالنَّهِ عَنِ اتَّعَرُوا لِلَهُمْ بِمُسَعَاتٍ تَكَرًا Ve onlara, kötülükle onlar hakkında konuşmanın nehyelerden çoktur. Onlara yeter. ve yeterdı o derecede sen Allahu aleyhim Allah onların ölmesi ve Allah'u ondan ve onların razı olması onlara yeter demiş. Normalde kendi vaktimizi de açıyoruz. Fakat dersin ortasında durmayalım. İsterseniz bu konuyu bitirelim diyeceğim ama. Bundan sonra hangi sayfa geliriz sizde? İnna bi ihfaran. Doğru. Tamam. Bir bilinleri de, yani o alemlerin bir bilinleri de اِنَّ اللّٰهَ اِخْتَارَنُوا وَاِخْتَارَنِي اَسْحَارَنُوا Allah beni seçti ve benimle beraber... Bu kimin neydi ya arkadaşlar? Şimdi oradan birinci bir de tek yandan duydum, durduğu ufasla kapatmıyordum. Hakkında masların tevatur etmediği, gelen nasların kuşattığı sahabe hakkında konuşanlar hakkında, hakkında anilerdeki görüşü var. Bir cumhur ne bunları tekfir etmeyiz. Niye? Çünkü bunlar hakkında konuşanın kafir olduğuna dair sahip bir nas olarak dedi. İllâne karûfihim kufra mûvâhâ indekum binallâh ziyyiburâ. Ataçık bir küfür göreceksiniz, sizin de da apaçık bir deli olacak. Bu hadis buraya intibak ediyor mu? Etmiyor dediler. Tamam mı? İki, dediler bunların bu meslebi, kat'î bir, kat bir nasrıyla anlamayı da gerektirmiyor. Mesela Ebu Bekir söyle, Ebu Bekir hakkında konuşan dediler, Katil nasıl yalanlamış olur? Çünkü onun fazilette hakkında muayyen olarak tavafet etmiş nasılar? Ayşe, Yazid'in iftarında bundan kâfirdirler. Niye? Çünkü bundan hakkında katil naslar? Kur'an-ı Kerim. Fakat bizler edeceğiz. Ebü Zerîf şahsa hakkında bu tavafet etmiş naslar mı? Ebü Zerîf, Muhammed hakkında bu düşman naslar içerisinde mi diyor? Peygamber, Peygamber Selam, Mesela gibi. Tamam. Bunlar hakkında cumhurun görüşü değil ki bunlar kâfir olmaz. Niye iki delil söyledik? Bir, kate-i binasını yalanlamıyorlar. İki, asıl bir küşürüyor burada. Yani Kuran ve asıl sünnet direk buna küşürdür dememiş. İkinci gurur alim kimdi? İmam Malik'ten bir rivayet. Bazı alimlerin söylediği, İmmit Emiye'nin dediğine göre bazı efembeli halim, malik tasarildi. Sahabeyi, söylerdi adam mutlak olarak kâfirdir. Bir iki delil bu görüş cancı müdekil değil. Ama bunu sizlerden gerektiğin bir masalat icabı gerekir. Yani bu alimlerin görüşlerini sizlik etmek lazım ki sahabeler söylemenin önünü kapatabilmek için. Doğru mu? Niye Peygamber buna zaten küfür olmayan bir şeye, küfür vaksine rızak etmiş? Bunu dersimizde gördük, öyle değil mi? Öyleyse bir toplumda sahaya karşı bir kin oluştuğu hissedilirse bu görüşün Kuran'a çıkarılabilir. Bu görüşün delilleri anlatılabilir. Niye? Çünkü Peygamberimiz de İslam toplumuna bir ahlakı yasaklamak istediğinde, Küfürü olan aslana mı bunu şudur, değil? Demi söylediğimden lan karın yaviliyelerden, fakat diğer adam kim bir arkadaşına kafir derse küfürün kaderden haksız yere teklif etmek küfür, etme küfür müdür? değil mi? Bunu delilleriniz ikidir. Diğer taki teklifler böyle de korkutmak için. Çünkü teklifin kolay olduğu topluluklar zaman Bak buraya dikkat edin. İslamda ve Hıristiyanlıkta sonraki masalda ne Tevkin çok rahat olduğu bir toplumda yaşayabilir mi? Mümkün Tamam? Başka, ya da şimdi bir dergi kufar, ya da bir dergi müslüman. Ya da başka. Ben. birbirinizi sonra çarşılar olarak durup birbirinizin değil mi? Müslüman Müslüman olarak birbirinizin kışı mıdır? Bu Bazı toplumlarda sahaya karşı bir kim oluştuğu hissedilirse, bu deri bu maslahat babından ne yapılabilir? Böyle çıkarlamış. Tamam? Birincide ilerledi bu görüşün, niyalize bir umurluğu var. Allah kafirlerin üsünlerinden dolayı cezalandırmak istedi. Bu cezayı ve karşı öfke Kim de sahabaya karşı öfkelenirse demek Allah onu cezalandırmıştır. Peki bu ceza ne cinsindendir? Kur'an'ın üsünleti teftiş edildi ki bu ceza kafirlerin üsünlerinden dolayı verilen bir cezadır. O zaman bu da kafirdir. Tabi böyle pekli, yani böyle bir üsünle tekbir olsa benim yüzümden üsünlerden kalmaz. Böyle defil olmasın. Defil hem düzenli hem de sulu kalkıyor olan değil mi? Tamam. İkinci de üzerinde işledik. İnnaqa Allah beni seçti ve haktaralim eshabı ve bana bazı sahabeler seçti. Vacağan edimimimuzara ve insanları ve ashabı. Vacağan edim benim için kıldımimim onlardan uzara yardımcılar şey, ve ve yardımcılar ve akrabalar kıldım. Tenassehim onlara sorarsa ta'ayyi ila Allah ve melekati ve nas yecme'in. Allah'ın meleklerin ve bütün insanların faaleti onlara olsun. Devam edin bu gün istidareye giriyoruz. La yaqbulu Allah minhum yawm al Kıyamet gününde Allah onlardan kabul etmez safa ve adlan. Bu bir Bu ne? Safa ve adlan. Yani Allah kabul etmez. Allah kimlerin amelini kabul etmez? Çatılar. Meselün, <gülüyor> karşı çatırı olanların misali rüzgarda bir günde uçurul misaline benzer. Rüzgar esdiğinde orada uçurul mu? Çatırınla amelini aldan buna benzediyor. Çatırınla aldan katında amelin yok. Başka ne benzediği var mı? Serap söyle dedi ayetin selamı denzetiyor. O başka o duvarları denzetiyor değil mi? Kefirin duasını serabı denzetiyor. İnanmıyım? Mesela bir ayet kelimesi Allah Azze ve Celle dedi. Ya mesela bu ya mesela istafwan, alehi buram. Ya asalda ruhabim, Onların amellerinin de, bir sabit ya bu söylüyor Allah Azze ve Celle. Müşriklerin hepsi buna dair, onların amellerinin misali üzerinde toprak olan bir kaya benzer. Yağmur deyince kaya çıplak bir şekilde ortada kalır. Yani kıyamet günü yağmurudur, kıyamet günü yağmurudur, ölüm yağmurudur. Kafirlerde ameller değdiğinde kafirler mücevvet kalır, yaptıkları bütün ameller hepsi koşa gitmiş olur. Tamam mı? Kesevâmin yâhseb-u huzzam-a'l-mâh O bir selam misalidir, susuz olan adam onu şey gibi zanneder. E, su gibi zanneder. Kendi yani ona gelir, bakar ki ortadan hiçbir şey yoktur. Yavallahu aleyhi ve sellem doğru. Kafirlerin amellerini Allah'ın ameliyiz etmiştir. Tamam, tamam. Ve Hristiydar anlaşıldı dedik. Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabeye söyleyen içinde dedi. Allah onun kıyamet gününde hiçbir amelini kabul etmeyecek. Öyleyse sahabeye söyleyen adam da, fenerse de çünkü ki onlara söylerse, موقعتي كاتب بشرت من. يا نزبو حديث فلان هذا. رقم أنت في دينو تبي مشي. في الأوسط. والحاكم في المستدرك وابن, ع... وابن أبي عاصم في السنة السنة استاذنا أبو ناطق دامش. ودعاة أبو الأيثميو في مجمع الزوارد والألباني في الضعيفان. يمحي سامي مجمع الزوارد أبو يوطة ضعيف دامش. ضعيف تمام. Daife kitabıdır, ee, daife kitabı, biliyorsunuz elban iki tane kitabı, kitabı Bir silsile hadisa sahiha, bir silsile hadisa daife. Zayıf hadisler silsilesi, bayağı büyük bir ansiklopedi. Zayıf hadisleri toplamış, Buhari ve Müslüman vesaire dışında. Silsile hadis-u daife de zayıfen menüzu uygulma hadisleri toplamış. Niye zayıf sebebi nedir? Hepsi aklılara tavsiyelandığı bilgiler verilmiş kitapta, istifade edilebilecek kaynaklardan bir tanesi Peki ben bir soru sorayım buradan. Hadisler, hadisler, bu hadis sayıs-ı hadisten hadisler sağlığı da olmaz zaten de. Diğer bu, bu hadis sayıs-ı koltaydı. Müjdele bu hadis, böyle bir ameli yapmanın kântül olduğuna denet eder miydi? Etmezdi. Çünkü bu korkunma amaçlı söylenmiş bir hadis de olabilirdi. Bunun misali çok fazla var. Değil mi? Bu korkunma amaçlı söylenmiş, bir hadiste olan bir Üçüncü İçindi Allah'a, Allah'a fi aman aman benim, dikkat ediniz. لَا تَتَّخِضُهُمْ غَرَضًا بِالْبَعْدِ Benden sonra onları e, hedef haline getirmeyiniz. فَمَنَ أَحَدَّهُمْ فَبِقُبِّ أَحَدَّهُمْ Kim onları severse, beni sevdiğinden dolayı onları sevmişler. وَمَنَ أَبْغَدَهُمْ Kim de onlara bunu söylerse, فَبِقُبُقْ لِيَا benim grubundan dolayı onlara özeldir. Ve men aza onu fakat azanı ve men azanı fakat az Allah. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiştir. Allah onlara eziyet eden bana bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiştir. Ve men aza yolşub eye azabo çünkü Allah ta şu böyle bir şey yaparsa ne medeyse Allah edecek olacağız. Bu hadis-i uzunca bir dipnot var. Gördünüz mü aşağıda? Siyah büyük harflerle yazılmış. Normalde bunun alakası, şimdi bu hadis alakası alimler ihtal etmişler, tamam? Yani bu hadis çok çok kullanıldığı için, çok çok delil olarak zirvelendiği için bu hadis hakkında alimler ihtal etmişler. Mesela bu hadisin tirimişi Hasan demiş. Bu hadisin tirimişi Hasan demiş. Normalde tirimişi Hasan demiği zaman zaten, abi hani bu hadis sait ya yakın demiş. Yani her sahilde yakın, hem de şey yakın, sait va ya yakın demiş. Bu kadar bir Şimdi, fakat problem şu, mesaj yok. Ve hasen Hasan kelimesi ve kulu Hasan ziyaretin bir bazı nüsxeleri var. Yani, kitabımızın bazı nüsxalarında bu hasen kelimesi var, bazı nüsxalarında yok. Şimdi bu hadis kitapları biliyorsunuz, şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki İmam Bukhari kitabını yazdı, doğru mu? Eskiden biliyorsunuz matbaa yoktu, nüsxalar vardı. Falan canın nüsxası, filan canın nüsxası diye. Yani mesela bir arabesi onu ondan aldı, kaydetti, kendi yazdı. İşte bu diyelim ki Ahmed'in uzcası. Sonra Mehmet geliyor, Mehmet diyor yani O kitabın aslından ondan bir kayıt koyuyor, alıyor, alıyor kendilerine kaydediyor. İmam yok. Veya uzcular vardı yani. Bu işi para ile yapan insanlar vardı. Onlara veriyorlardı, o kaydını yapıyorlardı. Sonra tekrar getirip geri veriyorlardı. E zaman geçtikçe arkadan gelen artık direkt ana uzcular şeylere kaldırıldı, üst kaldırıldı. Adam mesela mağarakta uzcular aslında işte diyelim ki Türkiye'de, Osmanlı yıllarında. Adam ne yapacak? Maldek'te kendinde bulunduğu adamdan nuskayı alıp oradan kaydedilecek. E beşer yanılır, unutulur, eksik yazlar, fazla yazlar, doğru mu? Mesela Hasan da bazı nuskalarda bazı nuskalarda möcül değil. Tamam Bu sırf, bu birincisi. Diyor ki, tahliki yatan kişi, yıka yata buraya, كَمَا غَكَرَ ذَارِكَ اَنْ مُسْتَازُ دَعَاسُ فِي تَعْلِقِهِ عَلِهِ مُسْتَازُ Tarihinde diyor, böyle dedi yani bu hadisle alakalı. وَفِتْ عُوْتِعَةِ اِلْتِرْمِزِيهِ نَزَرٌ اِلْهِمْ Yani benim yanımda bu hasen kelimesinin tirmiz sabit olmasında nazar vardır. Niye? لَا ve özellikle وَهُوَ تُولَانْ اِنْ يِحَاءِ اَحَدِرُوَادِهِ Bu hadisin senedindeki bir tane ravenin hadine Hasan lafzı münafidir. Tamam Filat dinim ayeti. Yani benim yapacağım eleştirine geleceği gibi bunu göreceksiniz. Yani ne diyor? Normalde dedim ki, dediğimizi buna Hasan demiş mi dememiş mi? Bu konuda ihtilaf var. Tamam? Bazı rızkalar var. Bazı rızkalar yok. Dediğini fark diyor. Senede bütün ravilerine alt alta koyduğumuzda senede ravilerinden bir tanesi hasen şeyinde değildir. Hasan seviyesinde değildir. Tamam? Biz ne zaman raviye Hasan diyoruz? Hatırlıyor musunuz? Ve Raviyye ne zaman haser diyordu? Müsterah bir hadis dersinden ulanmıştır. Evet, Şimdi hasenle ilgili birçok şey söylenmiş. Biz dediğimiz gibi muhakkak alimlerin tercih ettiğine ilgili ee, Hafiz ibn-i Hadet ne diyordu? فَاِكْخَفَ <gülüyor> دَعْتُوا فَحَسَنُ الْرِزَادِينَ <gülüyor> Sayak hadisin beş tane şartı vardı. Bir hadisin sayak olması için kaç şart var? Beş tane şart vardı. Neydi onlar? اَوَّلُوا الْسَّحِقُوا وَاَوَا da تَصَرِ Mutesil olarak. Sonra, İslam'u uûr لَمْ ve وَلَمْ مُحَرْ Şaz olmayacak, ileride olmayacak. Üç. يَوْرُوا اِبْعَدُوا عَدُوا عَنْ بِسْلِمْ مُهْتَمَدُوا فِرْضَطِهِي وَنَاقِي Adil olacak ve olacak. Beş tane özellik var. Bir hadisin sayıf olabilmesi için Hadis'te gerek yollarında gerek navilerinde aranan beş tane özellik var. senette senetlik İki, şan olmayacak. Yani sikha kendinden daha sikha olan bir topluluğa muhalefet etmeyecek. Üç, illet olmayacak. İllet değil mi? Bu biraz gizli bir şeydi, sabahlık istiyordu. Yani illetli, illetli malihe olması lazımdı. Dört zat. Yani zatlıkta aslımız neydi? Dabd-u ve Dabd-u Sabri. Yani hafızında ve yazısında adam güvenilir olacak. Evzilerini de karıştırmayacak, yazılarını da karıştırmayacak. 5- Hadalet. Peki bu böyle. Bunlardan bir tanesi kaybolursa hadis ne oluyordu? Zayıf. Yani Bunlardan bir madde, bu beş maddeden ortadan kalkarsa hadise ne hadis diyorduk? Zayıf hadis diyorduk, güzel. Peki Hasan ne ediyoruz? Bu ikisinin ortasında hafızı ne hazer demiştik? Se'in hafattu hada'ın zaptı. Var ama yüzde 50 değil, yüzde 80, yüzde 70. Buna ne diyoruz? Buna hasen diyoruz, tamam? Yani demek ki bunun rafilerinden bir tanesi hasen senetinden geliyor, yani bu beş tane sıfattan bir tanesini kendinde getirdi. Yani ben ya bunu tanımıyorum. Mesela yağda her türlü problem var, yani mütercimler fasıktır ya vesaire ya şuzu var. İlah dediğim ama diyor ki bunlardan bir tane rafin, altı tane rafin olduğunu düşünelim senette. Demek ki beş tanesinde problem yok ama bir tanesinde hasen diyemiyor, yani hasen seviyesinden biri anlaşılıyor değil de. Bak diyor ki dikkat edin buraya, فَقَرْ اَزَاهُ جَرْهُمْ اِلْتِرْبِزِي Bunun hadisi birçok alim Tirmizi'ye ismet etti yani kitaplarında Tirmizi'yi rivayet etmiştir dedi. Örnek اِلْمُمَ الْأَرَاتِ Erati kimdir Erati? Hafizim-i Hazenler'in hocası. Demi? Mustafa al-Hadis ilminden meşhur bir kitabına vardı. Ne diye? El-Fiyyatu dediğimiz. el yani din belirtici bir şey yazmıştı Mustafa Hz. en geniş kitaplarca da Mustafa Hz. en geniş kitaplardan biri El-Fiyyatu Arapici Nazım anlamında tabi ya, nesil anlamında Bir de El-Fiyyatu Sülü bir sürü vardı bir Arapci'nin vardı. Er Arapci kim Mustafa? Kimleri geliştirmiş mesela? Hazirene kadar başka İmam Sakaoyu Hazirene kadar biraz da şeyimiz var. Yani, Tabriz'e ise xas mı girdi? İmam Şah mesela bu da e, şeyi e, evlati bunların hocalarından. Neden bu harici e, şey etimiz gerisini edermiş? Fıtahreci de ihiyan, ihiyanı tahrici de. Biliyor musunuz? İhya müdderi kimiydi? İmam Hazar değil mi? Muhammed ile Hazar yazdı, doğru mu? Ondaki hadislerin tahrişini kim yaptı peki? Yani hadisler zayıf mıdır, zayıf midir diye? Evet. Er-Ahi. Tamam mı? Er-Ahi, yani hadislerini tahriş ederken bu hadisin Tirmizi'ye zikredildi. وَمِقَبْلِكِ 10'dan önce اَلْحَافِذُ الْلِز۪يمِ فِي تُحْفَ حَافِذْ مِز۪يمِ Bu da meşhur hadis alimlerinden, özellikle Rical ilminde çok önemli bir kitabı var. Ee, bu da şey hizmet edilmiş. فَلَمْ يَسْكُرُوا عَلْهُ تَحْسِينَهُ اِيَّاهُ Ama bu hadise hasen Demek ki Harati'nin yanındaki dusfada, Nizh'in yanındaki şey e, Tirmizi'nin hasan dediği geçmiyor. Onun için hadisi'ni idam ettiler, Tirmizi'nin ettiğini söylediler, Allah Tirmizi'nin hükmünü de ama dediğini idam Yalnız Tirmizi'nin Hasen dediği nakledenlerden bir tanesi İmam Dağavî. Bak burada öyle diyor, yani tahkikine şunu okum yap. İmam Dağavî ama Tirmizi'nin Hasen dediğini söylemiş. İmam Dağavî de biliyorsunuz hem tefsirde hem de hadiste sünnet imamlarından. Tefsiri var değil mi? Tefsiri Dağavî. Bir de sünnet, yani, bir meşhur iknaplar Şark-ı Sünnet diye. Bir de Şark-ı Sünneti var e, İmam Dağavî diye. فَاِنْسَحَ عَنْ مُوْفَ اَوْوَى مِنْ تَسَاهُولِكِمْ Şayet eğer bu ondan sahip olsa bile, bu onun e, tesavülükleridir. Biliyorsunuz hadis ilminde mütesahil kabul edilen alimler var. Kim gibi? Başka? Hakim, müste direğinde. Değil mi? Başka? Bir de İmam, tirmci Hasen demesinde, yani hadislere Hasen diyişinde, zayıf hadislere Hasen dediğin çokça oluyor. Bu konuda mütesahil davulmuş. Tamam mı? Fakat kâne şeyh ul اَقَبَ الْحَدِيسِ اَقِبَ الْحَدِيسِ ف۪ي اِنَظَرُونَ Bukhari bu hadiste demiş ki nazar vardır, tamam mı? Bukhari kimin kocası? Temmizinin kocası. Bukhari Temmizinin kocası değil mi? Ebu Davud kimin öğrencisi? Ebu Davud. O da İmam Ahmed'in öğrencisi. Doğru Altı hadis imamı dediğimiz imamlardan beş tanesi hepsi birbirine kaliteler. yani kaliteler. Müslüm kimin öğrencisi? İmam Bukhari'nin, İmam Akber kimin muhasiri? İmam Bukhari'nin. Doğru mu? İmam Akber kimin arkadaşı? Ali Bin Medim'in, İmam Bukhari'nin kocası. Ali hani sende en kocan gelsin, onun bir üstünden onu şey yapıyor, ee, tanıyor. Onun için, hani İmam Bukhari'nin mesela biz hatta e, Sahih-i Bukhari'de olmayan birçok hadise, İmam Bukhari'nin, çünkü de biliyoruz? Sahih-i olmayan, mesela Sahih-i Bukhari'de olsaydı, Sahih-i Bukhari'nin yanında problem yok. Bir tarih ülkelerinden, İmam Bukhari'nin bir de Böyle İmam Tirmizi'nin ben fardı hadis-i Muhammed bin İsmail'e sorduğu dediği sorularda İmam Tirmizi birçok soru, İmam Buhari'ye sorulduğu bir de oradan buluyoruz. Tamam Yani İmam Tirmizi, İmam Buhari'ye kimi bize aktarmadan çok ciddi bir işliyormuş. Anlaşıldı mı? Onun için demek ki hadis ilmi alakalıdaki problemi vardı ki eee Abu Rahman İsyazi, dediler rahmet, Abu Rabi'de problem var. Niye? Çünkü bu rağmine cehalet var. Yani mesela örnek veriyorum. Ee, Zeheb-i Pizan'da demiş ki ne var? Bu adam bilinmez. قَارَ الْبُخَارِنُ ف۪ي نَزَارِ Bukhari, ondan nazar var demiş. قَارَ الْقَارِذُونَ ف۪ي لِسَنْ Harfız-lisan'da bulunan gelmiş. ve zekere اِنَّ اُخْتُلُكَ ف۪ي ismi, Onun isimde ihtilaf edilmiştir demiş. Ee, diye mesela başka bu şekilde. Yani anlaşılacak olan şeyden iki tane illet söyledik burada. Şu anda bir İmam Kirbisi bu hadise hasen demiş midir, değil, dememiş midir? Bu belli değil. İhtilaf var. İki, bu, bu ribayetin senedinde bulunanlardan bir tanesi hakkında alimlerin neyi var? İhtilaf var. Tamam. O zaman biz ne biliriz? Bu hadis normalde kendisinden birinin kafir olduğuna dair hüküm çıkacak hadis midir? Hayır. Ama bunun manasına şahitlik eden birçok hadis bulunduğundan dolayı bunu ribayet edip anası diyebiliriz. Doğru. Mu? bu hadislerin anlamında sadece müslümanlar söylenir, sahabiler söylenir, derin sevdiklerimiz söylenirsiniz. Bu zanaat hiç şey sade. Başka. Dairelerin bu kelimeleri müminler, veya bu edukatörler bunu affediyor. Bunun içine söylediği ne? Hayır söyledi. Hayır sadece içinde söylediği. Bu kahraman Müslüman duvar ettiği. Bak, manası sade mi işte demek? şuraya hızlıca okuyalım, denilmedi. Anasın bilmiyorlar. Allah ayet-i imanı hübül ansar ve ayet-i nifaqı bulül İmanın e, ölçüsü, insanın sevmesidir, nifaqın ötesi de insanın de durumudur demiş. Buhariler Müslümanlara taahhüdicetti. E, e, bu lafız buharilerdir. Anası yani, ﷺ ve Allah ﷻ ﷻ Ve filan ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ Kâne insan daradan başka rivatlar, la yuğebu illa mümin, vla beyebu illa münafik. Onları ancak müsader, onları ancak münafik buldular. Ve Müslümanlar, ve Müslümanlar olması lazım. Müslüman yanlış. Anne bir kere abi söyledi: "La yuğebu insan, kim onlara muhakkak ki onlara darbu Zeydan üzerine de bir şeyler eklemiştir. Yani bunu çünkü içler söyler bunu bile dışa asitmiştir. Süre eklemiştir. Tercih oynadığına buna çıkan namazı da ayet-i kerime ve ahiret Bir münafık olması gerekiyor. Ve innama khasas ensar. Peki burada özellikle ensara taksis ettim. Yani onlar humellezine tavakkud dar ve onlara dağ hazırlayanlardır, ve evvel Resulü'l-Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulü'l-Allah'ı demiş. Ve ne sarıl ve men'avvû ve ona yardım etmişlerdir ve düşmanlarından ben etmişlerdir. Bu hadis anlaşıldı değil mi? İmanın helaveti ensarı sövüldürdür. Ensarı sövmeyen munafihtır. Ensarı sövmeyen Allah'a vakile etmine inanmamıştır. Bunları alıp demişler ki, Enser bozus bunların yaratılıyorsa bile söylemeye düşün. Söylen bozulmadan daha kazasıdır. Öyleyse söylen daha şiddetli kafirdir ee, demişler bize. Yani bu yerdeyim diyoruz. Bak bütün sahaber. Yani Enser farkındaysanız buradan muayyene değil. Sahabenin tüm. E zaten biz onu söyledik. Bütün bir sahabenin kafir olduğunu söylüyor. Bütün bir sahabeye söylen zaten kafirdir. Çünkü o zaman hastalar bütün hastalara teksil edilmiş olur. Allah'ın bunlardan razı olmasına teksil edilmiş olur. Bu Doğru gidebildik, fakat yanlış yerler kullanmış. Sahabeler ahadi, tekin tamam. olaraktan sahabeler hakkında konuşmaya ilgili. Bu bütün sahabelerle alakalıdır. Zaten biz hatırlarsanız maddelerde intifak maddelerinden de ne oldu? Sahabelerin tüm söylem, tüm bunların çoğu olduğu maddelerde hiçbir şey Tamam, çok güzel. Tamam, bana da bana da birisi bunları bilmeleri kararısınız mı? Bana da birisi diyeceğim. Bu belli anlaşıldı mı kardeşler? Verilisinden anlaşıldı, bizim itirazımız anlaşıldı. Devir doğrudur, fakat sahabelerin teklifinde olumlu için, için geçerlidir. Tamam? Başka bir deri, enle Aliye Rabbiyallah, ben adamı enle sevdar intakasa davetin, bu adamı Rabbiyallah var buna. İmru sevdar enle bir adam kabuk ekili var onları eleştirdiğini, da Ali Adamı da çağırdık, da istedi. Dedim dedi. قَالَ فَحَمْتَ لِقَقْتِهِ Adamı öldürmeyi istedi. فَقُولُ لِقْتِهِ Onun hakkında konuştular Ali ile. hani öldürme etme etme falan. Tamam. Ali ve Tadâhu'un vazgeçler. قَالَ لَا يُسَاكِنُنِ بِبَلَكُنْ هَرَفِهِ Benim olduğumun beraber yaşamayacak. Benimle beraber iskan edildi. Onu başka şeyinlere söldü. Vecr-i Siddar, sahabeye söylemek küfür olmasaydı demişler. Ali Rabi Allah onu öldürmek istemezdi. Peki bizim cevabımız. Burada sahabe de, Ebu ile Ebu Vekir ile Ömer'e söylüyor. Biz de dedik Abu Vekir ile Ömer haklarında, ah'inasına davatur ettiği için onlara söylen, onlar hakkında, onlara muhzeden kâf verici dedik zaten. Doğru mu? Racip olalım. O zaman bu derin sahabe ile de, hadir için değil de Ebu Vekir ile onlar için geçecektim. Kalli sahibi Abdurrahman ibni Hacza, kutlu bir evimden de, babama de dedim ki, sahabe babası, babasına dedi. Lütfeten bir adam Yusufu adaklin, ma küt tesani eder. Lütfeten bir bir adam getirilseydi, lütfeten bir adam Yusufu adaklin, adı geçen sullen bir adam ma küt Sen ne yaptın ona? Kâle adri boğumu kabul, onu buyurdu. Kutupayma, Bu derde cevap vermek ne bir tanesine laf söktür. Tamam. Kimin oğlu? Ömer'in kendi oğlu, sahabelerden bir laf söylüyor. فَأَمَّا عُمَرْ مِقَدْ اِلْيْسَانِهِ Ömer, Ömer dilini kesmek istedi. فَكَلَّمَهُ فِي ashabı Muhammed'in, Muhammed'in ashabı konuştuğunu, yapma etme, bir şey olmaz diye. Dedi ki Ömer, ذَرُولِ اَقْتَعَى اِلْيْسَانَ اِبْنِهِ Dedi ki, bırakın, oğlunun dilini keseyim. Hatta لَا يَكِتَيْا Taş hiç kimse cüret etmesin. Daha da ondan sonra Yusuf'u ahdamın ashabı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sallam Muhammed'in ashabından bir insana söyleyen hiç kimse cesaret etmesin. Deliim diyoruz. Bu deliyor mu kardeşler? Olmaz bu cezadır. Yani biliyor musun Hazreti Ömer bu sonda zaten cevaplıydı. Yani adam geldi ona sordu, Yani Hazreti Ali karne demek tuttu adamın saçlarını kesti, Kafasının kalanına kalan sopayla dövdü. Ben senin o kafanı bir koparayım, senin o kafanda hiçbir şüphe kalmasın." dedi. Yani ömer söz konusu Ömer var varsa bağlanırsa cezaları insanın biraz şeyle bağlantılı düşünmek lazım, insanın karakteriyle bağlantılı düşünmek lazım. Bu fazla yaşananlarda fazla Ömer illetin net bir şekilde söylüyor. Tank diyor Ömer vadıyla, hiç kimse bu oğlanı benim çocuğumdan sonra bu hamdeler söylesin diye. Bu tekfire delalet edilmez, bu daha ziyade cezalandırılmaz. Zaten biz onu söyledik. dedik. Velev tekfir edilmese bile, hakkında tavatur olmayan naslar, hakkında nasların tavatur etmediği, bir sahabe hakkında biri konuşuyorsa ona ceza vermek Niye? Şeriatı korumak için, Peygamberin hakkını muhafaza etmek için. قَالَ مَلِكَ اِنَّنَّا نَعُولَٰهِ قَوْمُ Buna böyle bir kavimdir. اَلَانُوا قَحَفِ okay, Peygamberi eleştirmek istediler. فَنَنْ mümkün مُنْ ذَلِكَ Onlar için bu mümkün olmadı. فَقَدَهُ فِي أَسْحَابِي Sahabesi hakkından konuşmalar. حَتَّى يُطَابَا <gülüyor> تَعْقِدَيْنَسِمْ رَيْهُ الْرُسُوءٍ كَانَ لَهُ أَسْحَابُسُ Kötü bir adamdı ki kötü sahabeleri vardı. İyi adam iyi adamlara arkadaş edilir, kötü adam kötü adamlara arkadaş edilir. İmamların diyorlar, peyvanlara söylemek istediği söylemediler, sahabeye söyler. Niye? Tanki insanlar desin ki Muhammed iyi adam değil de, onun için gitti kötü insanları kendine arkadaş edin diye. Ve leûkâllâna cümlen sâlihan, Şener Muhammed sâlih bir adam olsaydı aleyhissalâtu vesselâm, kâne ashabı sâlih eynâhâ, ashabı da sâlih insanlardan olurdur. Tabi öyle değil, bu ilente sahabenin tekibi değil de onun hakkında söylenen. Peygamberin sahabesinin içindedir afıklar da var. Yani bu devine azab olursa, Uhud Savaşı'na çıktığı zaman yanında olanlar onun sahabesi ona iman ettiğini söylüyor, onun yanında cihada çıkan adamlar. Ama ne yaptılar ki? Üçler Peygamber'i bıraktı, kaçtı? Tebuk Savaşı'nda Peygamber'e sürükas yapmak istediler. Yapanlar onunla beraber savaşa çıkan insanlar değil mi? Bu tekil değil. Bu sahabenin bu bunu arkada söylenen. Bir söz olursa da olur. <gülüyor> وَرَاجِحُ ف۪ي هَذ۪يهِمْ مَسْأَلَ Bu meselede raci. <acef>. اِنَّ <gülüyor> السَّائِينَ بَنِ اَعْحَارِ السَّحَابَ Sahabenin tekiline söyleyen neref kafir olmaz li'anna takfiratu kaytihi la an yakuna bi adilletin qat'iyatin thubuti wal dilal fi taqfir subutuhu wa dalalati olması gereklidir kana qalen de resulullah aleyhi ve sellem dediği gibi illa onlara فيه küfre bir واحد والله بركة sizin yanınızda da bir devlet olacak bundan dolayı walakin lakin bu lekâlin yazıldığı, bu yanlış, bunu silebilirsiniz. Lakin Yüglar Yazılıfî Kerâmî çok ağır konuşur ve okuyabilim, ağır bir verir. Hatta ben kılâleştirdiğim adamın alasan benim, yani hiç kimse onlara söylenen konusunda ciddi davranmasın, ve onlara alaştirilen konusunda. Niye? Diyeceğim sana bunu Çünkü onlara söylenen ve onlara alaştirilen, La mu'ssala tu'l qawil bil ve çok kuvvetli bir bağ vardır. Yani peygambere ve şeriata söylemekle, peygamberi ve şeriata eleştirmekle, sahabeyi söylemekle eleştirmek arasında çok kuvvetli bir bağ vardır, doğru mu? لِيَنَّ مُزْبُونَ نَزِيلَ مَقَرُونَ Çünkü onlar o şeriata bize verlediler. وَسَحْحِبُونَ نَبِيَّهَا Ve bu dinin nebisine, bu şeriatın nebisine onlar arkadaşlık ettiler. Tamam? Yani bir adam Peygamberi, sahabesi hakkında koyduğundan istese de istemese de sözlere oynuyor, Şeyhâtar ve Peygambere gidiyoruz. Niye? Çünkü şeyhât onlar tarafından bize nakledildi. Peygamberin dine ayakta tutulan Peygamber'e yardımcı olanlar mıdır? Dolallara, onlara söylemekle dine ve sahâde söylemek arasında bir yakınlık var. Bunun ne geçirmek için sahâda akılda olacaksa sahâde söylemelerde tekilere hiç söylüyorum? Çok alıp konuşmakla onlara ceza uygulamak gereklidir. Evet. Bu dersi senin işten bir de olarak alındı. Ankaras Airways yani kesmek mümkün değildir, ortasında durdur, bu iki ders olarak kabul edebilirsiniz. Doğru risanemizde hani de dedik Allah'a hamdolsun. Yani mesela anlaşıldı mı inşallah? Karşılık çözüldü mü? Yani öyle söyleyeyim. Çözüldü mü? Parşılık <gülüyor> adında. Çözüldü mü? İnşallah. Yani Allah Azze ve Celle inşallah Allah'a yansım etsin. Bu konu çünkü çok karşımıza gelecek görevi Yani her kitapta tam başka bir şey anlayacağız. Da, o şimdi anladık ki alemlerin sözünü yerine yerine ve kolu ardından acı konuları konuyu şey yapmış oluruz, tamamlamış oluruz. Soru yoksa takıda inanır. وَاَفِرُوا لَعْوَانِهَا الْحَمْدُ